Arası, Edebiyattan Heykeli, Operadan Mimariye, Sekiz Kol Sanat Seyahati. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlamı. 24.9 Açık Radyo'daki Töller Arası programından herkese günaydın saat 10.30 ve canlı yayındayız. Dünya Müziği ile başlayalım dedik bu haftaya canlı bir örneğiyle Mozafro'nun Music From Mozambique albümünden dinleterek başlıyoruz size Nikome. Altyazı vale. M.K. Weusi akunguzako akunguzako weusi milleti milleti weusi akunguzako akunguzako weusi milleti milleti weusi akunguzako akunguzako weusi nita kota Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Mutluluk, insanın sevdiği kişiye yakın olmasıdır yalnızca. Beyoğlu'na çıkınca vitrinleri ışıl ışıl bulduğumu, sinemalardan boşalan kalabalık arasında yürümekten hoşlandığımı hatırlıyorum. İçimi kendimden gizleyemediğim bir yaşama sevinci, bir mutluluk sarmıştı. Füsun'la kocasının beni evlerine, saçma sapan film hayallerine para yatırayım diye çağırdıklarını hayal ettikten sonra, şimdi durumumu küçültücü bulmam, utanmam gerekiyordu belki ama, kalbimdeki mutluluk öylesine güçlüydü ki, utancımı dert etmiyordum hiç. Kafam o gece bir görüntüye takılmıştı. Filmimizin gala gecesi. Füsun elinde mikrofon, saray sinemasının yoksa yeni melek daha mı iyiydi? Sahnesinden hayran kalabalığına seslenirken, herkesten çok bana teşekkür edecekti. Sanat filminin zengin yapımcısı olarak ben sahneye çıktığımda, etraftaki delikodulardan haberdar olanlar, genç yıldızın bu film çekimi sırasında prodüktöre aşık olup kocasından ayrıldığını fısıldayacaklar, Sahnede Füsun beni yanaklarımdan öperken çekilmiş fotoğrafımızda bütün gazetelerde yayınlanacaktı. O günlerde tıpkı kendi kendine afyonlu bir iksir salgılayarak uykuya dalan nadir safsa çiçekleri gibi kafamın kendi kendine sürekli salgıladığı bu hayalleri daha fazla anlatmamın gereği yok aslında. Çünkü benim dünyamda yaşayan ve benim durumuma düşen Türk erkeklerinin çoğu gibi ben de delice aşık olduğum kadının aklından neler geçirdiğini onun hayallerinin ne olduğunu anlamak yerine onun hakkında hayaller kuruyordum yalnızca İki gün sonra çetin efendinin kullandığı Chevrolet ile onları kapıdan alırken füsun'la göz göze gelir gelmez hiçbir şeyin kafamın durdurak bilmeden salgıladığı bu hayallere benzemeyeceğini hemen hissettim ama onu görmek beni öylesine mutlu ediyordu ki neşem kaçmadı Genç evlileri arabanın arka koltuğuna buyur ettim. Ben çetinin yanına öne oturdum ve şehrin gölgeler içindeki sokaklarından, tozlu ve dağınık meydanlarından geçerken ikide bir arkaya dönüp şakalar yaparak havayı ısıtmaya çalıştım. Füsun kan portakalı ve alev rengi bir elbise giymişti. Tenini boğazdan gelen harika kokulu esintiye açmak için üst üç düğmesini iliklememişti. Araba parke taşlı kaplı boğaz yollarında sıçraya sıçraya ilerlerken, bir şey söylemek için arkaya her dönüşümde içimde bir mutluluğun alevlendiğini hatırlıyorum. Büyükdere'deki Andon lokantasına gittiğimiz o ilk gece, film projemizi tartışmak için buluştuğumuz diğer gecelerde de olacağı gibi, aramızda en heyecanlı olanın aslında kendim olduğumu çok geçmeden anladım. Yaşlı Rum garsonların getirdiği tepsi içindeki mezeleri seçer seçmez. Benim için sinema hayatta her şeydir Kemal Bey diye anlatmaya başladı kendine güvenine biraz gıpta ettiğim damat Feridun Bey. Yaşama bakıp bana güvensizlik göstermeyin diye söylüyorum. Üç yıldır Yeşilçam'ın tam içindeyim, çok talihliyim. Herkesi tanıdım, lambaları, dekorları taşıyarak set işçiliği de yaptım, yönetmen yardımcılığı da. On bir tane de senaryo yazdım. Hepsi de çekildi ve çok da iyi iş yaptılar, dedi Füsun. O filmleri görmeyi çok isterim Feridun Bey. Tabii gideriz Kemal Bey, çoğu yazlık sinemalarda, bazıları da Beyoğlu'nda hala oynuyor. Ama o filmlerden memnun değilim, onlar gibi şeyler çekmeye razı olsaydım, konak filmdekiler benim artık yönetmenliğe başlayabileceğimi söylüyorlardı ama ben öyle filmler çekmek istemiyorum. Nasıl filmlerdi onlar? Ticari, melodramatik, piyasa iş şeyler. Hiç Türk filmine gider misiniz? Çok az. Avrupa görmüş zenginlerimiz Türk filmlerine alay etmek için giderler. Ben de 20 yaşındayken öyle düşünürdüm ama artık Türk filmlerini eskisi gibi küçümsemiyorum. Füsun da şimdi Türk filmlerini çok seviyor. Allah aşkına bana da öğretin, ben de seveyim dedim. Öğretirim dedi damat bey içtenlikle gülümseyerek. Ama sayenizde çekeceğimiz filmler onlar gibi olmayacak, merak etmeyin. Füsun'un köyden şehre indikten sonra Fransız dadı sayesinde üç günde hanımefendi olacağı bir film yapmayacağız mesela. Zaten ben de dadıyla kavga ederdim hemen, dedi Füsun. Ya da zengin akrabaları tarafından fakir olduğu için küçümsenen da olmayacak bizim filmimizde, diye devam etti Feridun. ''Küçümselen fakir akrabayı oynamak isterdim aslında.'' dedi Füsun. Sözlerinde bana dönük bir alaycılık değil, bana acı veren bir hafiflik ve mutluluk hissediyordum. Bu hafif hava içerisinde, ortak aile hatıralarından, Çetin'in kullandığı Chevrolet ile yıllar önce Füsun'la bir İstanbul gezintisine çıktığımızdan, uzak mahallelerde, dar sokaklarda oturan ve kimi ölmüş, Kimi ölmekte olan uzak akrabalardan ve başka pek çok şeyden söz ettik. Midyada olması nasıl yapılır tartışması, aşırı beyaz tenli bir Rum aşçının da mutfaktan gülümseyerek gelip, tarçın da konulacağını söylemesiyle sonuçlandı. Saflığını ve iyimser heyecanını sevmeye başladığım damat bey de, senaryo ve film hayallerini ısrarla anlatmaya kalkışmadı. Onları evlerine bırakırken, Dört gün sonra yeniden buluşmaya karar verdik. 1976 yazı boyunca film konuşmak için birlikte pek çok Boğaz lokantasına akşam yemeğine gittik. Yıllar sonra bile bu lokantaların deniz üzerindeki pencerelerinden Boğaza her bakışımda o yemeklerde Füsun'un karşısında oturmanın aşırı mutluluğuyla onu tekrar elde etmem için gerekli soğuk kanlılık arasında kalır. Gene aklım karışırdı. Yemeklerde kocasının film konularını ve hayallerini, Yeşilçam'ın ve Türk seyircisinin yapısı üzerine çözümlemelerini, bir süre saygıyla ve şüphelerimi kendime saklayarak dinler. Derdim aslında Türk seyircisine batılı anlamda bir sanat filmi hediye etmek olmadığı için. işi ihtiyatla yokuşa sürer. Mesela yazılmış senaryoyu görmek ister ama... Senaryo önüme gelmeden önce de başka bir konuya ilgi gösterirdim. Pek çok satsat sat çalışanından daha zeki ve becerikli olduğunu keşfettiğim Feridun'la bir keresinde doğru dürüst bir Türk filminin maliyeti üzerine konuştuktan sonra Füsun'un yıldız olması için Nişantaşı'nın arka sokaklarında küçük bir apartman dairesinin fiyatının yarısı kadar bir para gerektiği sonucunu çıkarmıştım ama işlere bir türlü girişemememizin nedeni bu miktarın azlığı ya da çokluğu değil, haftada iki kere film yapmak bahanesiyle Füsun'u görmenin acılarımı şimdilik yatıştırdığını anlamamdı. Onca acıdan sonra, o günlerde bunun bana yetmesi gerektiğine karar vermiştim. Daha fazlasını istemek gözümü korkutuyordu. Şimdi bütün bu aşk işkencesinden sonra sanki biraz dinlenmeliydim. Yemeklerden sonra Çetin'in kullandığı arabayla, İstinye'ye gidip bol tarçınlı tavuk göğsü yemek ya da emirganda kağıt elmalı dondurmalarımızı gülüşe konuşa yerken, boğazın karanlık sularına birlikte bakarak yürümek, bana insanın bu dünyada bulabileceği mutluluğun en deriniymiş gibi geliyordu. Bir akşam, Yanni'nin yerinde Füsun'un karşısında oturmanın verdiği huzur içimdeki aşk cinlerini yatıştırınca, Mutluluğun çok basit ve herkesin bilmesi gereken reçetesini keşfedip kendi kendime mırıldandığımı da hatırlıyorum. Mutluluk, insanın sevdiği kişiye yakın olmasıdır yalnızca. Ona hemen sahip olmamız gerekmez. Bu sihirli reçete aklıma gelmeden az önce lokantanın penceresinden boğazın karşı yakasına bir bakmış ve Sibel'le geçen sonbaharı birlikte geçirdiğimiz yalının titreyen ışıklarını görünce karnımdaki korkunç aşk ağrılarının geçtiğini fark etmiştim. Füsun'la aynı masaya oturunca o dayanılmaz aşk acısı yalnızca bir anda çekip gitmiyor. Çok yakın zaman önceye kadar bu ağrılar yüzünden kendimi öldürmeyi aklımdan geçirdiğimi de unutuveriyordum. Böylece... Füsun'un yanında acı dinince, acıların beni ne kadar yıprattığını unutup, eski normal zamanlarıma döndüğümü sanıyor, kendimi güçlü, kararlı, hatta özgür hissetme yanılgısına kapılıyordum. Bu iniş çıkışların tutarlılıkla birbirini izlediğini gördüğüm ilk üç buluşmamızdan sonra, boğaz lokantalarında onun karşısında otururken, daha sonraki günlerde, onu özleyince çekeceğim acıları düşünüp, masadaki bazı eşyaları onun karşısında oturma mutluluğumu bana hatırlatsınlar ve yalnızlık anlarımda bana güç versinler diye yanıma aldım ve sakladım. Mesela bu küçük teneke kaşığı, Yeniköy'deki Aleko'nun yerinde kocasıyla küçük bir futbol sohbetine daldığımız sırada İkimizin de Fenerbahçeli olması yüzeysel bir çatışmaya fırsat vermediği için iyiydi, sıkıldığı için Füsun ağzına sokup uzun uzun oynamıştı. Bu tuzluğu tam kullanırken pencerenin önünden çok yakınımızdan geçen, pervanesinin dönüşü masamızın üzerindeki şişeleri ve bardakları titreten paslı bir Sovyet gemisine bakarken uzun bir süre elinde tutmuştu. Dördüncü buluşmamızda, İstinye'deki Zeynel'den aldığımız dondurmayı yedikten sonra kenarı ısırılmış bu külahı Füsun'un yere atıvermiş. Arkadan gelen ben, külahı kaşla göz arasında cebime indirivermiştim. Eve dönünce odamda bu eşyalara sarhoş kafayla bakar, bir iki gün sonra annemin dikkatini çekmesinler diye onları merhamet apartmanındaki benzeri diğer kıymetli eşyaların yanına götürür ve ağır ağır yükselmeye başlayan acımı onlarla yatıştırmaya çalışırdım. O bahar ve yaz günlerinde, annemle eskiden karşılıklı hiç hissetmediğimiz bir yoldaşlık duygusuyla yakınlaştık. Bunun nedeni, elbette onun babamı, benim de Fesun'u kaybetmemdi. Bu kayıp, İkimizi de olgunlaştırmış ve daha hoşgörülü yapmıştı. Ama annem benim kaybımdan ne kadar haberdardı? Eve getirdiğim dondurma külahları ya da kaşıkları bulsa ne düşünürdü? Çetin'in ağzını arayıp nerelere gittiğimi ne kadar öğrenirdi? Bazen mutsuzluk anılarımda bunları merak eder, annemin benim için üzülmesini, benim kabul edilmez bir takıntı yüzünden onun deyişiyle hayatın boyunca pişman olacağın yanlış işler yaptığımı düşünmesini hiç istemezdim. Bazen kendimi ona olduğumdan daha mutlu ve neşeli gösterir. Görücü usulü kız bakmanın saçma olduğunu, şakayla bile olsa hiç söylemeden... Annemin benim için baktığı kızların hepsinin özelliklerini, hikayelerini ciddiye alarak dikkatle dinlerdim. Dadelenlerin küçük kızı Billuru, annem benim için görmeye gitmiş. İflas ettikleri halde aşçılar, uşaklarla büyük bir israf hayatı yaşamaya devam ettiklerini görmüş. Kızın yüzünün evet güzel olduğunu kabul etmiş ama boyunun çok kısa olduğunu benim bir cüceyle evlenmeyeceğimi söyleyerek konuyu kapatmıştı. Bir kısa kız istemem, cücelerle sakın evlenmeyin derdi annem ilk gençlik yıllarımızdan beri. Geçen yazın başında benim de Büyükada'da Sibel ve zaimle birlikte büyük kulüpte tanıştığım mengellilerin ortanca kızının uygun olmayacağına da karar vermişti annem. Çünkü kızın çok yakın zaman önceye kadar delice bir aşkla sevdiği ve evleneceğini sandığı avundukların büyük oğlu tarafından çok fena terk edildiğini, bunun da bütün sosyete tarafından çok fazla konuşulduğunu yeni öğrenmişti. Yaz boyunca annemin araştırmalarını, gerçekten beni mutlu edebilecek bir sonuç alabileceğine zaman zaman inandığım için ve babamın ölümünden sonra çekildiği inzivadan onu çıkaracağını düşündüğüm için de destekledim. Bazen annem, Suadiye'deki evden öğle üstü bana telefon eder, benim görmemi çok istediği bir kızın, Işıkçıların motoruyla son günlerde komşu Esat Bey'in rıhtımına akşamüstleri geldiğini, benim de, o akşam hava kararmadan karşıya geçip rıhtıma inersem bu kızı görebileceğimi, onunla istersem tanışabileceğimi, kekliklerin nereye indiğini avcılara tarif eden bir köylünün dikkatiyle anlatırdı. Annem her gün yazıhaneye çeşitli bahanelerle en azından iki kere telefon ediyor, o gün Suadiye'deki evde gene babamın eski bir eşyasını mesela... Burada saygıyla tekini sergilediğim yazlık siyah beyaz ayakkabılarını bir dolabın dibinde bulup uzun uzun ağladığını anlattıktan sonra, ''Beni yalnız bırakma lütfen.'' diyerek taşında kalmamamı, yalnızlığın bana da iyi gelmeyeceğini, beni akşam yemeğine Suadiye'ye mutlaka beklediğini söylüyordu. Bazen o yemeklere karısı ve çocuklarıyla ağabeyim de gelirdi. Yemekten sonra... Annemle Berin, çocuklar, akrabalar, eski alışkanlıklar, hiç durmadan yükselen fiyatlar, yeni dükkanlar, kıyafetler ve en son dedikodulardan söz ederlerken, Osman'la ben palmiye ağacının altında, bir zamanlar babamın tek başına şezlonga uzanıp, karşıdaki adalara ve yıldızlara bakarak, gizli sevgililerini hayal ettiği yerde oturup şirketler ve babamdan kalan işler hakkında konuşurduk. Ağabeyim, Turgay Bey ile kurdukları yeni şirkete o günlerde hep yaptığı gibi benim de ortak olmam gerektiğini çok da fazla ısrar etmeden söyler, şirketin başına Kenan'ı getirmekte çok iyi yaptığını, benim Kenan'la iyi geçinmemekle hata ettiğimi, bu işe girmemekle de şimdi gene hata ettiğimi tekrarlar. Vazgeçmek için bunun son şansı olduğunu, sonra pişman olmamam gerektiğini yarım ağızla ekler ve benim yalnız iş hayatında değil, toplum hayatında da kendisinden, ortak dostlarımızdan, başarıdan, mutluluktan sanki kaçtığımı söyleyip, nen var diye sorardı kaşlarını kaldırarak. Ben de ona babamın ölümünün, Sibel'le nişanın bozulmasının beni yorduğunu, biraz içime kapandığımı söylerdim. İçimde yoğun bir sıkıntı ve yalnız kalma isteği olduğunu da çok sıcak bir Temmuz akşamı söylemiş ve bunun Osman'ın kafasında bir çeşit delilik olarak resmedildiğini yüzünde beliren ifadeden anlamıştım. Abim'in kafamdaki çatlağın derinliğini şimdilik kabul edilebilir bulduğunu ama tuhaflığım daha derinleşirse Herkes bize ne der utancıyla deliliğimi işlerde bana karşı kullanmanın sevklere arasında kararsız kalacağını da hissediyordum. Ama bu endişeli mantığı Füsun'u gördükten sonraki günlerde kendimi iyi hissederken yürütür. Birkaç gün sonra Füsun'u acıyla özlediğim zamansa gözüm ondan başka bir şey görmezdi. Annemse takıntımı ya da içimdeki karanlığı hem hisseder ve merak eder... Hem de bilmek istemezdi. Ben de tıpkı onun gibi, Onun ne bildiğini merak eder. Ama Füsun'a olan aşkımı benim sandığımdan, Daha fazla bildiğini de, Eğer öyleyse, Öğrenmek istemezdim. Tıpkı, Füsun'u her görüşümden sonra, Ona duyduğum aşkın, Artık öyle fazla önemli olmadığına, Kendimi safça inandırmak istemem gibi, Annemi de içimdeki takıntının önemsizliğine, Bu konuda hiç konuşmadan ikna etmeye çalışırdım. Bu amaçla bu konuda kompleksiz olduğumu anneme kanıtlamak için, tersi Nesibe halanın kızı Füsun'la kocasını bir kere boğaza yemeğe götürdüğümü, bir kere de genç damadın ısrarıyla onun senaryosunu yazdığı filmlerden birini seyre gittiğimizi laf arasında anlatıverdim. Aman aman iyi olsunlar, dedi annem. Çocuk filmcilerle, yeşil çamcılarla düşüp kalkıyormuş diye duymuş ve söylmüştüm. Güzellik yarışmalarına giren kızdan ne beklersin? Ama sen iyiler diyorsan, aklı başında bir çocuğa benziyor. Onlarla sinemalara mı gidiyorsun? Ha, gene de dikkat et, nesibe çok iyi kalplidir, eğlencelidir Hay ama çok da entrikacıdır. Bak ne diyeceğim, Esat Bey'in rıhtımında bu akşam davet var. Adam yollayıp biz de çağırdılar. Sen git, ben de koltuğumu incir ağacının altına koydur, dur ve eh, uzaktan siz seyrederim. Açık radyodan Orhan Pamuğ, 60. yaş hediyesi. Masumiyet Müzesi. türler arasının sonuna geldik canlı yayına. Saat 10.54 size Masumiyet Hüsesi'nin ardından bir şarkı daha dinleterek veda etme fırsatımız oldu. Honore Avalonta'nın Legends of Benin albümüyle kapatıyoruz programı Davud Agbevi. We. I'm on the bed with me. Kilo, me when I'm playing with <in> you. <foreign> Papa now I'm getting <language> me me, they make that cowboy look so low. Me, they just want me to bed with you. Don't tell no no O fado mewei na play wa numba na me do na mi gbe kan ko ke lu di fa pe fa pe fa pe na O mi ma mi je karapo na O fado wa a do kuwo na video ko ke no don di kon ki wa ja don we masun <muchas> don di we ja o don Oh, no, Minase, Coco la diapetone, bonan, pomio, moazi, we wanna retato, don't popo, no, a fortante. Coco la diapetone. Zolubon,